881, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in eşhabından Cüleybib'in evlenmesi, evet, Ebu Berzetil Esrem'i şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'in sahabilerinden Cüleybib konuşmayı, hanımlara takılmayı ve onlarla şakalaşmayı seven birisiydi, bu yüzden ben kendi hanımıma, sakın Cüleybib'le sizi bir arada görmeyeyim, yoksa şöyle yaparım, böyle yaparım, diye tembih ettim, Ensardan Dulu ya da kızı olan kimseler, Hazreti Peygamber'in ona ihtiyacı olup olmadığını, yani birisiyle evlenmişti, evlendirmek isteyip istemediğini öğrenmeden onları evlendirmezdi. Bir gün Hazreti Peygamber ensardan bir kişiye, kızını bana verir misin, diye sordular, adam, evet, başım gözüm üstüne ey Allah'ın Resulü, dedi, o zaman Hazreti Peygamber, ben onu kendi nefsim için istemiyorum, buyurdular, ensardan olan adamın, peki, kimin için istiyorsunuz ey Allah'ın Rasulü, demesi üzerine de, ben onu Cüleybib için istiyorum, buyurdular, bunun üzerine adam, kızın annesiyle istişare edip size haber veririm ey Allah'ın Rasulü, dedi, sonra da hanımının yanına vararak, Hazreti Peygamber kızını istiyor, dedi, kadın, başım gözüm üstüne, diye karşılık verdi, ancak adam, Hz. Peygamber onu kendi nefsi için değil Cüleybib için istiyor, deyince kadın, bizde Cüleybib'e verecek kız yoktur, Allah'ın zatına yemin ederim ki, biz onu Jüleyb ile evlendirmeyiz dedi adam kızın annesinin sözlerini Hazreti Peygambere haber vermek üzere kalkmak istediğinde kız, beni sizden kim istiyor, diye sordu, kadın, kocasının getirdiği teklifi kızına söyledi, kız da, siz Hazreti Peygamber'in emrini ret mi ediyorsunuz, beni onun istediğine veriniz, çünkü Allah Teala beni zayi etmeyecektir, dedi, böylece adam Hazreti Peygamber'in yanına dönerek olup biteni anlattı ve, kızımı Cüleybib'le evlendirebilirsiniz, dedi, Hazreti Peygamber de onu Cüleybib'le evlendirdiler, bu olaydan sonra Hazreti Peygamber bir gazaya çıktılar, dönecekleri sırada sahabilerin, eksiğiniz var mı? diye sordular, onlarsa, hayır, karşılığını verdiler, o zaman Hazreti Peygamber, fakat ben Cüleybibi be aranızda göremiyorum, buyurdular, bunun üzerine sahabiler sağa sola dağılıp Cüleybibi aramaya başladılar, nihayet onu öldürdüğü yedi düşman arasında yatarken buldular, şehit düşmüştü, HZ, peygambere gelip, ey Allah'ın Rasulu, Cüleybibi öldürdüğü yedi düşman arasında ölü olarak yatıyor, diye haber verdiler, bu haberi alan Hazreti Peygamber, demek o yedi düşman öldürdükten sonra öldürülmüş öyle mi, o bendendir, ben de ondanım buyurdular ve bu sözleri iki ya da üç kez tekrarladılar, sonra da Cüleybib için bir mezar kazılmasını emrettiler, mezar kazıldığında da onu kollarına alarak oraya koydular, ensar arasında Cüleybib'in dul hanımından daha zengin ve daha ile açık bir kadın yoktu, İshak bin Abdullah bin Ebi Talha, Sabi de, Hazreti Peygamberin, Cüleybib'in dul kalan hanımına ettiği duayı biliyor musun, diye sordu, Sabit buna şöyle cevap verdi, Hazreti Peygamber ona, Ey Allah'ım, onun üzerine bol bol hayır indir ve yaşadığı müddetçe onu darda ve sıkıntıda bırakma, diye dua ettiler, bu duadan sonra ınzar içerisinde ondan daha zengin ve daha eli açık bir kadın yoktu.